1104 numaralı konu Hazreti Peygamber'in sahabelerine kıyamet gününden bahsetmesi. Evet, bir gece Hazreti Peygamber'in yanında konuşmaya daldık. Ertesi gün de huzuruna vardığımızda Hazreti Peygamber şöyle buyurdular: Dün gece sizin gidişinizden sonra ümmetleriyle birlikte tüm peygamberler bana gösterildi. Bunlar birer birer önümden geçirildiler. Bu sırada bazılarının yanında bir, bazılarınkinde kinde üç kişi, diğer bazılarının yanındaysa büyük bir kalabalık bulunduğunu gördüm. Kimisi nin yanında da bir tek kişi bile yoktu. Bunun üzerine Katade, içinizde aklı başında bir kişi yok mudur?" Hud 11.sur sure 78 mealindeki ayeti kerimeyi okudu. Hazreti Peygamber devamla şunları söylediler: "İmran oğlu Musa önümden İsrailoğulları'ndan meydana gelen büyük bir cemaatla geçti. Ey Rabbim, bu kimdir?" diye sordum. "Bu senin kardeşin İmran'ın oğlu Musa'dır. Yanındakilerse İsrailoğullarından ona tabi olanlardır." denildi. Bu kez "Ey Rabbim, benim ümmetim ''Nerededir?'' diye sordum, sağ tarafında bulunan tepelere bak, nidası geldi, söylenilen tepelere baktığımda onların insanlarla dolu olduğunu gördüm, bunun üzerine ''Razı oldun mu?'' diye soruldu, ''Evet ey Rabbim, razı oldum'' dedim, arkasından, şimdi de sol tarafındaki uzak ufuklara bak, buyuruldu, oranın da insanlarla dolu olduğunu gördüm, yine ''Razı oldun mu?'' diye soruldu, birincisinde olduğu gibi bu kez de ''Evet ey Rabbim, razı oldum'' cevabını verdim, bunların içerisinden yet bin kişi hesaba çekilmeksizin cennete gireceklerdir denildi. Hazreti Peygamber'in bu sözleri üzerine Esedoğulları kabilesinden Bedir Savaşı'na da katılmış olan Ukkaşe bin Mihsan, "Ey Allah'ın peygamberi, Allah Teala'ya beni de onlardan kılması için yalvar." dedi. Hazreti Peygamber, "Ey Rabbim, Ukkaşe'yi de onlardan kıl." diye dua ettiler. Bunun üzerine bir kişi daha, "Ey Allah'ın Resulü, Allah Teala'ya benim için de dua et." dedi. Hazreti Peygamber, Ukkaşe bu husus seni geçti, dediler ve sonra da şöyle eklediler, Anam babam size feda olsun, gücünüz yettiğince bu yetmiş bin kişiden olmaya çalışınız, buna da gücünüz yetmezse sağ tepelerde bulunan kimselerden olunuz, buna gücünüz yetmezse hiç olmazsa sol tarafta, ufukları dolduranlardan olmaya gayret ediniz, çünkü ben bunların dışında birbirleriyle savaşıp duran birçok insan gördüm, daha sonra da, ben sizlerin cennet halkının dörtte birini oluşturmanızı umarım, buyurdular, Hazreti Peygamberin bu bu söz üzerine tekbir getirdik Hazreti Peygamber bu kez ben sizlerin cennet halkının üçte birini oluşturmanızı umarım buyurdular Biz yine tekbir getirdik Nihayet Hz Peygamber Cennet ehlinin yarısını oluşturmanızı umarım dediler Biz bir kez daha tek bir getirdik bunun üzerine Hazreti Peygamber birçoğu da sonrakilerden Muhammed ümmetinden dir vaka 56. 40 ayeti kerimesini okudular bundan sonra biz kendi aramızda bu 70 bin kişinin kimler olabileceği hakkında, hakkında konuştuk ve sonunda bunların İslam'da doğup da Allah'a şirk koşmaksızın ölen kimseler olduğuna karar verdik, bunu kendisine söylediğimizde Hz. Peygamber şöyle buyurdular, hayır, iş sizin dediğiniz gibi değildir, bunlar şifa için dağlama yapmayan, muska yazmayan ve uğursuzluğa inanmayan kişilerdir.